ve berekatuhu. Evet o rivayet kardeşin yazdığı rivayet bahsettiğim çalışmada ele aldığım rivayetlerden birisi Beyhaki'nin Delail'in nübüvvede İbni Ebi Şeybe'nin Ömer radıyallahu anh'ın hazinedarı olan Malik Etdar isimli şahıstan rivayet ettiği bir hadis. Bu rivayet şu şekilde anlatılıyor. Ömer radıyallahu döneminde bir kıtlık oldu. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrine gelerek, ey Allah'ın Resulü ümmetin için yağmur yağmasını dile. Olmak üzereler dedi. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında adama gelerek Ömer'e git ona selam söyle ona yağmura kavuşacaklarını bildir. Ve uyanık ol uyanık ol de dedi. Adam Ömer radıyallahu anh'e gelerek rüyasında olanları anlattı. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh ağladı ve yarabbi acizliğimi sana arz ederim dedi şeklinde geliyor. Ömer ee, Hazinedar olan Malik Eddar isimli şahıs e, meçhulül haldir. Yani e, ismi belli fakat e, rivayet bakımında e, ra, e, rivayetlerine güvenilip güvenilmemesi hususunda meçhuldür. Yani e, e, tam olarak tanınmamaktadır. Kabre geldiği anlatılan şahsın da kim olduğu bilinmiyor. Ee, Seyf bin Ömer isimli zayıf meşhur bir ravi var. Ee, bunun bir rivayetine göre, ee, Seif bin Ömer'in rivayetine göre bu şahsın ismi Be ee, Bilal bin Haris. Şimdi e, isnadı incelediğimiz zaman durum Haki'nin dediği gibi değil. Bu istiğfar ve tevbede bulunmak hakkında gelen naslar gereği geç bu, e, bu konuda icmanın olduğunu e, gösteriyor ve e, bu kıssa bu icmaya da muhalif bir durum arz ediyor. E, bu şahsın kim olduğu da belli değil. Yani sahabeden biri midir, değil midir? O dahi tespit edilmiş durumda değil. E, hadis uydurmakla bilinen Seyf bin Ömer'e temimi tarafından naklediliyor bu şahsın. Beyhakinin sahihlediği gibi sahih olsa bile e, ileri sürülen görüşler için delil olmaz. Yani zat ile tevessül için delil olmaz. Çünkü e, bu rivayette bahsedilen şahsın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden yağmur duası istediğini Ömer radiyallahu anh bildirdiği veya Ömer radiyallahu anh bunu onayladığı bilinmiyor. Bu rivayette geçmiyor. Evet o rivayet de biliyorum. Gelelim ona biraz sonra inşallah. Ve bu malikettar kıssası kendi aleyhlerine bir delil arz ediyor. Şöyle ki kıssada bahsi geçen şahıs peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden ümmeti için dua istediğinde ben sizin için dua edeceğim dememiş. Bilakis meşru ve sünnet kılmış olduğu bir uygulamayı yani Allah'a dua edip yağmur yağdırmasını dilemeyi emretmiştir. Ee, Kıssa, sahabelerin uygulamasına da muhalif ayrıca. Nitekullah Abbas radıyallahu anh'ın duası vesilesiyle yağmur dileğinde bulunuyordu. Bu da münker olduğunu gösteren hususlardan birisi. Bu gibi hallerde yağmur duasıyla birlikte namaz kılmasının dinen e, müstahap olması da ee, bu kıssanın münker olduğunu gösteren bir husus. Evet. Enes bin Malik radiyallahu anh'ın rivayetiyle gelen e, Hazreti Ali'nin annesi Fatıma bin Esed vefat etmişti. Defnedilirken peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun lafı için Allah'a yalarmış ve duasını şu cümleleriyle bitirmişti. Peygamberlerinin ve benden önceki peygamberlerinin e, hakkı için annem Fatıma bin Esed'i e, affet, ona kelime-i şehadeti telkin et, kendisine kabir rahatlığı ver. Çünkü sen merhametlerin en merhametlisin. E, bu hadisin isnadında, e, yanlış hatırlamıyorsam, Ruh bin Salah isimli bir ravi var. E, bu ravi de zayıf bir ravi. Meçhulü hal ve zayıflıkla itham edilen bir ravi. E, isnad olarak sabit bir rivayet değil bu. İbni Hibban e, bu ravinin yani Ruh bin Salah'ın e, güvenilir bir ravi olduğunu söylese de Es-Sukat isimli eserinde güvenilir olduğunu söylese de e, İbni Hibban'ın tefsik ettiği hususlarda ona itimat edilmemiştir. Çünkü İbni Hibban meçhulül hal olan ravileri e, güvenilir saymakla bilinen e, yani e, tadil ve tecrihte gevşek olmakla bilinen bir kimse bir münekkit alim olması sebebiyle onun e, yalnız kaldığı tecrit e, tadil ve tecrihe itimat edilmemiştir ve ruh bin salah hakkındaki suka e, tabiri de kabul edilmemiştir. Bir ravinin meçhullükten kurtulması şu şekilde olur. Cehalet, ravi hakkındaki cehalet iki şekildedir. Aleykümselam selam ve rahmetullah. Birisi meçhulü'l-ayn olmasıdır. Yani ismi de bilinmez. Mesela falanca bir adam bana rivayet etti der. Bu meçhulül aynıdır. Eğer isim belirtirse, mesela bu örnekte olduğu gibi ruh bin salah rivayet etti derse, sadece isminin belirtilmiş olması o Ravi'nin meçhullikten kurtulmasına yetmez onun meçhulü'l-ayn vasfı kalkar fakat meçhulü'l-hal vasfı devam eder. Meçhulü'l-hal vasfı ise e, böyle bir raviden ancak e, mevsuk, güvenilir iki tane ravinin e, rivayet etmesiyle ve onu e, temize çekmeleriyle ortadan kalkar. Bu Ruh bin Salah isimli ravi için gerçekleşmiş bir şey değildir. E, bu sebeple e, bahsettiğiniz o Fatıma binti Esed hadisi Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiği tevessül hadisi sahih bir rivayet değildir.